Değerli hocalarım, sevgili öğrenci arkadaşlar. Krizin bugünü demokrasinin ve kitalizmin geleceği başlığı kırkıncı iktisatçılar haftasının üçüncü ve son gününün öğleden sonraki son oturumuna hoş geldiniz. Öğleden sonra oturumumuzun başlığı demokrasimiz, ve sıfay Konuşmasını yapacak olan Sayın Profesör Doktor İbrahim İmhan Birkeni'nin özgeçmişini okumak istiyorum izin verirseniz. Bin İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olduk. Bin dokuz yüz altmış dörtte Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Şehir ve Bölge planlamacı alındı da. Bin dokuz yüz altmış Üniversitesi'nde işaret lisansını tamamladı. Bin dokuz yüz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Şehir Planlamacı Dokumusu'nda doktora yaptı. 1970'de Anlayağ Ota Doğu Teknik Üniversitesi'nde şehir ve bölge Planlamacılığı bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Yurtdışındaki çeşitli üniversitelerde konuk profesör olarak ders veren ilgili birçok belediyede ve kuruluşda danışma kurulu üyeliği almıştır. Tarih vakfının kurucusu ve başkanı olmasının yanı sıra. World for Local Governments and Democracy. Yerel yönetim ve demokrasi için dünya akademisinde icraleyen uluslararası bir öyküsü olmuştur. 1964'ten yana şehir bölge -coğrafya, ve politik tarih, yerel yönetimlerin teorisi ve tarihi, kentleşme Türkiye'nin ekonomi tarihi, kent ve toplum tarihi gibi pek çok eseri vardır. Değişik illerde elinden fazla kitabı Gökül Tanfazan'ın tercih ve konfiyans sevgili İlman Tekeli sosyal ve bilimler alanında birçok ödül kazanmıştır. Sayın Hocam'a söz konuşmasını yapmak üzere konuşmaya çalışacak. Şimdi demokrasimiz dediğimde içimi bir aydınlık kaplamıyor. Halbuki demokrasi aydınlık bir şey olması gerekir. Halbuki demokrasimiz dediğim, dediğimde bana bir karamsal, karamsarlık basıyor. Ee, bütün tabi bu karamsarlığın arkasında bir tarihi Plan, e, geri plan var. E, etnik ayetliyetler, dini ayetliyetler, gelir farklılıkları, sınıf farklılıkları, yaşam tercihleri, toplumsal cinsiyet farklılıkları üzerinden bir çok parçalanmış bir toplumda yaşadığımızın farkındayım. Ve esas karansardığı yaratan, bir dünyada yaşarken, siyasetimiz bu parçabanmış. Bu bayağı. Araçsal, araçsallaştırarak kendi iktidarını sürdürmek için kullanıyor. Ee, burada bu da aslında bir kritik kavram. Bu araçsallaştırma kavramı. İç baktığımızda bunun yalnız bugünkü iktidar problemi değil, daha, daha 46'a kadar giden bir terspektif içinde demokrasiyi ve iç siyasetimizi ödegileştirici pratikler ee, Aslında bu ödegileştirici pratikler 1980'li yılların ikinci yarısında aslında modernitenin aşırı bir postmodernist dönemin uygulamaları girmeye başlayınca kimlik politikaları canlanıyor ve kimlik politikaları da bu ötekileştirmeye yardım eder bir hale geliyor. Aslında çok ilginç bir mesele var. Asimilasyonist politikalar dediğimizde 1980 öncesinde anlaşılan bugün anlaşılan çok farklı. E, modern denip, moderni moderni dönüştürmeyi esas alan paradigması içinde e, asimilasyon aslında dönüşme içine yedirilerek geliştirilmiş bir kavram. Bu kavramı Şöyle bir dönüşüm geçiriyor 80'lerde. Ve bir kimliklerin tanınması, kimlik hakları insan haklarının ayrılmaz bir parçası olarak görmeye başladığınızda birden asimilasyona yüklediğimiz anlam değişiyor ve bununla biçimde biçimlendirilmiş siyaset pratikleri değişiyor ve ötekileştirme pratiği araçsallaştırılmış bir iktidar olmak gibi kolayca eklemlenen bir mütevik çarabı. Ve bunun için de, bu ötekileştirme politikası içinde de sürekli olarak travmalar üretiliyor. Yani bizim bir paylarla bölünmüş bir e, toplumsal yapımız ve bu toplumsal yapının içinde iktidarın iktidarını reşet için kullandığı bir ödekileştirilmiş siyaset anlatışı ve bunların yarattığı sürekli bir e, tahammülsüzlük nefes suçu işlemeye hazır bir siyaset içinde travmaları Şimdi bu travmalar dediğimizde günümüzdeki travmaların tartışmasına baktığımızda şöyle bir durumla karşılaşacağız. Aslında biz travmaları büyük topuğunda sahip ettiğimizde büyük, önemli ve tarihsel olarak bildiğimiz travmalar var. Önemliğimiz 1915 var, Dersim var, Varlık vergisi var, Diyarbakır Cezaevi var. Bir sayabiliriz. Bunlar bizim yaşamımızda derin psikolojik yaralar açmış travmalar. Ama ben bugün başka bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Aslında biz travma dediğimizde, bu tarihsel büyük travmaları konuştuğumuzda bence bu tür bir konuşma travma meselesini kavramamız için çok yeterli değil. Aslında biz bu ötekileştirici siyaset içinde her gün yarattığımız küçük küçük travmalarla varlığımızı sürdürüyoruz ve bu her gün bize içinde yaşanması zor. Bizi boğan bir siyasal ortam yarattıyor. Ve sanıyorum bu küçük travmaları görmezden gelmek siyasetimize çözüm üretmemizi de zorlaştırıyor. Biz bu küçük küçük travmaların her biri üstünde durarak bunun olmasını engelleyecek yeni bir siyasal kültüre doğru yol atsak belki çok daha verimli bir siyasi eleştiri pratiği geliştirmiş oluruz. Kanınca e, e, e, şimdi bu, bu siyasetin yapma biçiminin e, yarattığı boğul, boğulcu bir siyasal ortam etkisinin gerisinde iki önemli neden var. Bir de hiç siyasetle bu açıklanamaz. Aslında hem dünya hem Türkiye kötü dönebildiği <gülüyor> için karşılaştığımız sorunlar bu aslında biz hem dünyanın yeni iletişim içinde hem de Türkiye demokrasisinin kendisinin işleme biçimi üstünde önermeler geliştirerek bu şeyden kaçınabiliriz. Bu sonuçlar kaçınabiliriz. Aslında bugün dünyada ulus devletler müzeli var ve bunun tepesinde de bir Amerika Birleşik devletleri olan adı bir ulus devletin dominansı, hakimiyeti var. Ve bu bu sistem dünyayı yönetiyor Ve biz bu sistemin yönetemeyişi üstünde tartışma yapmıyoruz. Biz genellikle bu sistemi tartışmadan e, çözümler alıyoruz. Bu e, e, Mesela çok yakında İstanbul'da bir toplantı olacak. Humanitarian e, Zirve diye bir toplantı olacak. Bu göçmenler, bu mülteciler meselesi vesaireyle konuşacak. Bunu bu konuda 25 mülteci mutfağında hazırlanan bir metin var. Okudum. Bu metin içinde 25 mültecinin sistemini mi bu devletler sisteminin dünyayı yönetemediği konusunda tek bir ifade yok. Sankılı sistem dünyayı çok iyi yönetilmiş ve ondan sonra ne yapılmalıdır diye arıyor. Tabi bulduğu çözümler çözüm olmaktan uzaklaşır. Tabi bu çözümünün gerisinde Vesfalia kadar uzanan bir devlet anlayışı ve Fransız devriminin çocuğu var bir ulus devlet anlayışının temsili demokrasiyle birlikte ortaya çıkarttığı bir işleyiş var. Bütün dünyadaki o demin Birleşmiş Milletler'in Birleşmiş Milletler bu ulus devletler sistemi yönetememesinin gerisinde ee, şöyle bir kavram var. Bugünkü küreselleşmiş dünyada gelinen noktada artık ulusçuluk meselesini aşamadığınız zaman ve bunu tartışmaya getirebileceğiniz zaman bir çözüm kuremde mümkündeyiz. Ama ben konuşmamı bu noktada bu bu konudaki tartışmamı uzatmayacağım. Esas içerimi Türkiye'deki demokrasinin işleyici üstündeki tartışmayı geliştirmek istiyorum. Ama bir saplama yapacağım. Bu geldiğim çözümsüzlük noktasının çözümünün kağıt üstünde olduğunu söyleyeceğim. Bu kozmopoliten yönetişim artı çok kademeli yönetişim bu ikisinin birlikteliğinin bu demin Birleşmiş Milletler artı ulus devletler sisteminin yerine geçerek yönete, yönetebilen bir ve e, her ülkenin her yerelliğin kendi içine dönüp yönetebilen çözümüne yol gösterebilecek üst çerçeve olduğunu söylemekle etkilecek. Ee, günümüz Türkiye'sinin demokrasisine gelince biliyoruz ki bunun performansı çok düşük. Bunu biz genelde siyasal iktidarın yetersizliği, gizlil hedeflerinin bulunmasına vesaire hak ediyoruz. Bunlar yok mu? Mevcut. Ama sanıyorum esas sorun bunun da daha derininde. Ee, Türkiye'nin 1946'da çok partili rejime geçtiği dönemde biri var olan sorunu bizim siyaset ve demokrasi kültürümüzün taşıdığı yetersizlikler. Türkiye temelde çok partili demokrasiye geçmesine rağmen 1946'lıları ve o zamanın tartışmalarını okursanız göreceksiniz ki Türkiye'nin bir demokrasi projesi yoktur. Bir demokrasi projesi olmadan bir demokrasi uygulamasına girmektedir ve burada demokrasi iktidarı ele geçirmenin meşru bir yolu olma olarak görülmektedir. Bu ve bu iktidarı ele geçirmenin seçime dayanarak tanımlanmış meşru yolu içinde de ötekileştirici siyasal kültür bir araç olarak kullanıldı. Bugünkü ötekileştirme aynı demokrat de vardı, değişik dönemlerde de vardı ve bu hakik kültür Türkiye'nin demokrasi pratiğini şekillendirildi. Ee, ve partiler siyaset pratiklerini temelde ötekileştiren gerginleştiren e, ve bunun yarattığı ayrımları sadakattan sağlanan oylarla iktidarını, iktidarı ele geçirmeye çalışıyor. Bir burada bir kavram farklılaştırmasını ortaya koyup koyup sonra bunu geliştirmeye çalışacağım. Dikkat ederseniz iktidarı ele geçirmek gitmesin burada. İlk bunun karşıtı karşıtı, bu araksallaştı. İktidarı inşa et. Nasıl bir demokratik iktidar inşa edilir? Bunun için bazı şeyleri. Çözüm noktasında söylemek çok Böyle bir siyasi parti yani pratik içinde toplum bir çözüm üretememektedir. ve toplum sürekli olarak e, düşününüz ki kutuplaştırılmış bir toplum bir taraf bir çözüm üretti, bu çözüm otomatik mi öteki taraf bu çözüm üretti ve böyle üstünde konsensüs sağlanmış bir çözüm üretmek imkanını kalmamaktır. Ve bunu hepimiz her gün yaşıyoruz. Toplum sürekli sorunlarını biriktiriyor. Ee, Taraflar üreterek iktidarını sürdürmeye çalışıyor. Aslında burada çok kritik olan bir nokta böyle bir siyasi pratik düşünün ki partiler böyle siyasi pratikler aldırmış ve bunun siyasi konuşmalar bu pratiğin uygulaması şeklinde ortaya çıktığı zaman ne durumda kalıyorsunuz? İnsanların kendi yaptıkların üstünde düşünerek farklı bir düşünceyi üretmesi, buna self-reflektif düşünce diye, diye, diyebiliriz, yapması olarak hale geliyor. Bu, bu, bu şu demek. Ee, i̇nsanlar kamu alanında bir araya gelip tartıştıkları zaman bu televizyondaki konuşmaların çoğuna bakınız. Taraflar geliyorlar, Sanki siz uzaktan baktığınızda bunlar düşünüyormuş gibi görüyorsunuz. Tabii ki onlar düşünmüyorlar. Onlar taraflarının pozisyonlarını yeniden üretiyorlar ve verilen kalıplar üstünden üretiyorlar. Ve işte bir iktidar inşası söz konusu olabilmesi için düşünebilme olanak veren bir sosyal etkileşme biçiminin gelişmesi gerektirir. Ee, şimdi bizim problemimiz bizim e, problemimizi üç nokta üstünden geliştirmeye çalışacağım. Birisi bu ötekileştirme torunu. ikincisi ise bununla çok yakından ilişkili olarak, iktidardan ne anladın? Toplumda siyaset ve bu ötekileştirici siyaset beraberinde otoriter ve muhtedir siyasetçi inşasına dayanan bir siyasi kültür ortaya çıkıyor. Ve e, bu siyasi kültür içinde e, e, Arap oluklarıyla birlikte bu siyasetçinin kullandığı bir kayırmacılık, bir planalizm bunun parçası olarak gelişiyor. Ee, ve çok ilginç bir bu bu, bu tür bir gelişimin il, ilginç bir sonucu var. Başlangıçta sözüne diye siyaset yapma biçiminin ürettiği çözümsüzlüklerin çözümü olarak bu siyaset içinde inşa edilmiş muktedir bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Ee, ve bu çözüm muktedir yine 80 sonrasının gelişen postmodernist eğilirlerin içinde bir gücün estetizasyonuna dayanan bir muhtedir övgüsü sistem içinde bu bir iktidar biçimi bu iktidar biçimi yanlış bir iktidar biçimi halbuki bunun modern çağımıza uygun iktidar biçimi şöyle bir iktidar biçimi biz demokrasi kuramsal çerçevesinde şöyle bir iktidar düşünüyoruz diyoruz ki iktidar sürekli rıza üreterek, konsensüs üreterek olan bir şeydir. Geçen gün Kevan'ın yazısını okuyordum. O Türk siyasal e, yaşamını çeşitli dönemlere ayırmış. Oradaki dönemlere baktığınız zaman rıza ile, iktidarın rıza ile kullanıldığı dönemler çok küçük. Büyük, dön büyük kesimi, demin sözünü ettiğim iktidarın baskıcı bir şekilde kullanılması. Aslında bu siyasi kültür o kadar partilerimizin içine eşişlemiş ki bir iktidardaki bir şey söz sahibi rızaya dayanan bir iktidar ürettirse bizim partilerimiz diyor ki sen başbakan oldun ama iktidar olamadın diyorlar. Çünkü konsensüse dayanan iktidarın mümkün olduğu kadar çok konsensüs üretmeye dayandığı sistemin dışında. Ee, böylece bizim bir yanlış iktidar demokrasimizin o baştan ötekileştirici kurulunun sonucu olarak kendi içinden üretilmiş. Şimdi üçüncü nokta birincisi ötekileştirme, siyaset yapma biçimi, iki yanlış iktidar anlayışı, üç vatandaşa bakmış, insana bakmış anlayışı. Ee, ve biliyoruz ki biz, alt, e, yani e, grup sadakatları içinde duygusal bağrılıklar üreterek halk e, siyaset yaptığınız zaman muhatabımız olan halkı şöyle bir ontolojik tabul ile karşı karşıya bırakıyorsunuz. Biliyorsunuz ki halk kolayca kandırılabilen bir şeydir. Bir varlıktır. Dolayca iptal edilebilen ve kandırılabilen bir varlıktır. Ve böyle bir siyaset yapma biçimi içinde ne oluyor? Halkın siyasete güveni azalıyor. Siyaset toplumsal skalada en altta güvenilen kurumlardan biri yer olarak yer alıyor. Ve siyaset insanları bir çeşit yalanla yaşanıyor. Aslında belki en iyi karakterize eden kavram Türk toplumunun siyasetini halkı yalanla yaşatan bir siyaset olarak düşünüyoruz. Ee, aslında burada karşısında insan değil aslında bir seçmen var. Bir oy veren bir, şey, bir varlık var. Ve bu varlıktan siyasetin beklediği ideal tip şu bir pasif yurttaş. Belki bunu en iyi kavramlaştıran bu Nazmihmet'in şiirindeki koyunsun be kardeşim yaptı. Aslında pasif giderek seçimde oyunu kullanan ve bunun karşılığında iktidarın sağlayacağı bazı kayırmacılıklardan pay almaya çalışan kendisini iktidarın verdiği hizmetle yetinen, onun ötesini talep etmeyen, hesap sormayan, katılım talebinde bulunmayan, <gülüyor> kamusal öznelik talebi bulunmayan bir vatandaş. Aslında biz tabii halkın halkı e, düşleyen bir rejim bir demokrasi edemeyiz. Ama halkın hangi karakteristiklerinin daha iyi bir demokrasi kurulmasına yardım edeceğini düşünebiliriz. Ve Burada da işte benim sözüm değil yani de olan aktif yurttaş diye bir kavram var. Aslında aktif yurttaş e, Önemli demokrasinin başarısı için insanın onurlu yaşam hakkının farkında olan aktif yurttaş önemli. Ve bir anlamda koyun olmayanların demokrasi. tabii bunlara hayale kapılmamak gerekir. Toplumda herkesin aktif yurttaş olmasını beklemek çok beklenir ama Yeterli sayıda aktif yurttaşın yetiştiği bir toplum demokrasinin intikamini artıracaktır. Bunun da memba belki siyasi partiler değil daha çok toplumun sivil toplum kuruluşları ve onların e, yarattı yarattı onlara kamusal e, özne olma yolunun açılmasıdır. Ee, bir, bir anlamda bu üç, e, üç nitelik, ötekileştirme, yanlış iktidar anlayışı ve pasif yurttaş bir araya geldiğinde Türk siyasetini kilitli. Ee, aslında bunun sonucunda ne ortaya çıkıyor? bütün sorumsuzluklar bütün sorunlarımızın demokratimizin biriktirdiği sorunların hepsini bu üç varsayı ben tek tek çıkartayabilirim bu çok vakit alıyor Allah'ın bir şey onun için üstünde durmayacağım yalnız sorunları kısaca sıralamaya çalışacağım böyle bir demokrasi içinde anayasasını üretemiyor ve tabii aslında self-reflexive olarak düşünemeyen bir toplumun uzun yerin bir konsensüsleri üretmesi beklenemez. Ve bir anayasanın ayrıntıları anayasanın değil. oturacağı temel çerçeve daha genel çerçeveler bile konuşamıyoruz. Ve konuşmamız iktidarın çizdiği işte parlamenter demokrasi ve başkanlık sistemi mi onun üstüne kilitleniyor. Böyle bir kilitlenmişlik içinde verimli bir yeni sorunlarına çözüm üreten insanın onurlu yaşam hakkına saygılı dünyada e, saygı gören bir siyasi kratiği üretmek imkanı yok. Önce anayasasının temel yönleri üstünde uzlaşan tabi dış politika bir başka şey. Sabah oturumda çok konuşuldu. Detaylanmayacağım. Ama geldiğimiz nokta onur bu Dış dünyanı da milletler cemiyasının güven duyulan emrivakilerinden korktulmayan bir üyesi haline gelemiyor. Ee, geleceğin toplumun potansiyellerini üretemiyor. Eğitim sisteminin performansını dindar gençlik getirip yetiştireceğim diye maceraya sokuyor ve demokratik toplumun sorunlarını üretecek Yaratıcı zihinsel yapıları geliştiremiyor. Dünyada bilimde, sanatta, teknolojide iddialı nesillerin gelişmesini yönünü açamıyor. <gülüyor> Ekonomide orta gelir kuzarcı dediğimiz bir tu tu tu tuzak var. Sosyal yapıda siyaset yapma biçiminin kökileştiriliciliği içinde bir bütünlük, yani siyasetin önüne şeyi engelleyecek bir biçimde bütünlük, üniterlik kavramını koyuyorsunuz. Siyasetinizin temel ögesini ötekileştirici parçalanma üstünde koyuyorsunuz. Böyle bir şey siyaset akılla asıl bağdaşıyor. Ve fay hatları devamlı olarak oynuyor ve iç savaş meseleleri ortaya çıkıyor. Toplum ayrı bir düzeyde. Toplum değişik düzeylerde güvensizlik üretiyor, yardıya güveniliyor, siyasete güvenilmiyor, insanlar birbirine yer güven duymuyor ve sosyal sermayesi yerlerde sürülüyor. Ve biliyorsunuz çok bizim 82 Anayasasında var, Kakerde Kulaş'ta birbiri. Bir arada sevinemiyoruz artık. Nobel kazanıyor, Adamı ne yapacağımızı bilemiyoruz. Biz yurt dışında yaşatıyoruz. Hatta İstanbul'da milli mi bu? işte geldiğimiz siyasetin bizi getirdiği nokta bu. Bunun çözümü ne? Bunun çözümü tabii birinci sınır bir demokrasi. Türkiye'nin bu krizden çıkmasının bir çözümü, birbirinin tamamlayıcı iki adım. Birisi dünya yönetim sisteminin kurulması, kozmopoliter bir yönetim sistemi bunu bir tarafa bırakıyorum ama Türkiye'nin yeni birinci sınıf bir demokrasi modeli geliştirmesi gerekiyor. Bu yeni demokrasi projesini e, siyasetin merkezine taşıyıp ve bütün siyasi konuşmalarımızı bu demokrasi projesi üstünde yapmamız gerekiyor. Televizyondaki konuşmalara baktınız. Ne yapıyorlar? Bütün yapılan konuşma var olan çözümsüzlüğü üreten tarafların taraftarlıklarını konsolide etmeye dönük bir çalışma. Bir demokrasinin kalitesinin nasıl geliştirileceği için bir şey konuşmuyoruz. Eğer biz biz eğer bunu konuşmazsa bunu çözemeyiz. Bir kişinin, üç kişinin, beş kişinin bir çözümü söylemesi günümüzün demokrasisi içinde çözüm olamaz. Toplumun etkileşerek konuşarak bu çözümü üretmesi gerekir. Ve bu da düşünmeyi daha iyi siyasetin temel konusunun daha iyi bir demokrasinin Türkiye'de nasıl konuşulacağı konusu haline getirirsek başarabiliriz. Aslında bugün birinci sınıfı demokrasi dediğimizde mutlaka ikiz, iki iki kavramla beraber söylüyoruz. Çoğulucu ve katılımcı demokrasi. Diyoruz. Artık temsilci demokrasi tek başına yeterli olmuyor. Kolayca köküye kullanılabiliyor ve çoğunluk sultası haline getiriyor. Görünüşte bizim demokrasimiz de bir temsili demokrasi. Ama gayet katılımcı ve kucuğulculuk dengelerini işletmediği zaman bir diktatörlüğe dönüşme eğilimi taşıyor. Ha. Aslında şöyle bir konuyla teorik bir konuyla da karşı karşıyayız. Biz Tepsiyi demokrasiyi dışlayamıyoruz çünkü dünyanın temsili alanlar isminden alansal temsili yani bir teorik bir şey söyleyeceğim ama network bir temsili üstünden bir demokrasi pratiği kurulamış değiliz. Onun içinde alansal oluyor. Alansal bir demokrasinin için içinde ve sürekliliğini sağlamak için tepsili demokrasi gerekiyor çünkü katılımcı demokrasi bir küçük grup demokrasi ve bu ikisinin birlikteliğinin teorik çerçevesi henüz detaylıca kurulmuş değil. Ama sağ boyuyla bu ikisinin katılımcı ve temsili demokrasinin birbirini meşruiyet alanlarında sınırladığı bir yeni demokrasi pratiği düşünebilir. Ee, aslında. İki şey daha söyleyip vaktimi epey aldım. Bunu tamamlamak istiyorum. Bunlardan e, birinci soru şu. Türkiye'deki günümüzdeki pratik tartışma bakımından da önemli soru. Demokrasi bir ülkede demokrasinin varlığı ve kaliteli olduğu yargısına nasıl varırız? Mevcut iktidar diyor ki seçim sistemi işlerse demokrasi vardır. Ve bunu, bunun temel kriteri, demokrasinin tek kriteri vardır, sandığın işlemesi. Şimdi, bunun üstüne diğer kriterleri koymadığınız zaman demokrasinin varlığı iddia edilemez. Çünkü e, sandığın varlığı diyelim bir seçim yapıldı. Usulüne, kuralına uygun, adi bir seçim yapıldı. Ve bir bir şey seçti. Bir iktidar seçti. Bu iktidar artık önümüzdeki beş yıl içinde her kararının demokratik bir karar olacak? Eğer böyle bir varsayımı kabul ederseniz her seçim bir beş yıllık diktatörü seçmek lazım. Onun için bir demokrasinin varlığı bir ikinci, üçüncü, dördüncü kriteri gerektirir. İkinci kriter evet seçim iktidarı kimin kullanacağını belirler ama bu iktidarın bu iktidarı nasıl kullanacağına ilişkin Uyması gereken boşluğu ortadan kaldırmaz. İktidarı elde eden her karar verirken her kararını demokratik olarak vermez. Şimdi bu biliyorsunuz Karl Popper'ın bir falsifikasyon hipotezi vardır. Bilim alanında bir hipotez bir kere yanlışlandığı zaman çöpe gitti. Ve Demokrasi alanında da bunun paralelinde şunu söyleyebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki bir iktidar bir tek kararını antidemokratik olarak verirse orada demokrasi söz edilir. Tabi bir üçüncü koşulu insan hakları, onurlu yaşam hakkı, hukuk devleti ve devletin her kararına etkilenenlerin itiraz hakkının bulunması gibi bir başka insan hakları koşullarımız var. Ve bir dördüncü koşulumuz var. Demokratik bir kamu alanının inşa edilmiş olması. Aslında bir demokratik kamu alanı inşa edilmediyse adil bir demokrasiden söz ee, ve yalanla yaşatmak koşulunun ortadan kalktığından söz edilemez. Ee, şimdi tabii böyle bir demokrasi varsayımı koyduğunuzda tabii bunu daha da geliştirmek lazım. Bunun birinci sınıf demokrasi olması için mutlaka bir yerel güçlü demokrasi, yerel demokrasinin bulunması gerekir. Ülkenin ülkenin uluslararası düzeyleri saygınlık talebiniz varsa bu demokrasinin kalitesiyle sağlanacaktır. Vesaire bu bu projeyi geliştirebilirsiniz. Ama bu bu projeyi geliştirdiğiniz zaman karşınıza bir başka koşul ortaya gelmektedir. Siyasetçinin kültürü ne olur? Nasıl bir siyasetçi kültürü içinde bu demokrasi, anlayışı hayata kavuşturulabilir? Mesela ben diyebilirim ki, ötekileştirici değil, uçaklayıcı bir siyaset yapmak ve bunun siyasi birlik kullanmak her siyasal unsur kararını verirken bu kararların ortak yaşamı güçlendirmesi ya da kolaylaştırılması bakımından bir denemek her insana salt insan olduğu için saygı duymak, insan onuruna saygılı olmak katılımcı demokrasi pratiklerine açık kalmak şeffaf olmak hesap verebilirliği, siyasetçi olmanın ön koşulu görmek vesaire. Yalan söylememek, insanları yalanla yaşatmamak, e, siyaseti bir yere gelmek için araçsal olarak yapmamak, toplumda oluşmasına katıldığı iş dinamikleri harekete geçirmenin yarattığı gün coşkuyu bölüşebilmek için siyaset yapmak güce tapınma ve monolitik güç oluşturma anlayışlarının karşısında yer almak. Toplunda insanların kutsallarına saygılı olmak ama kutsalı siyaset alanının dışında tutmak gibi bir yeni bir siyasi ahlakın ögelerini de yeni bir demokrasi projesinin içinden çıkarmak olanaklı hale geldi. Konuşmanın sonuna geliyorum. Ee, günümüzün siyasal düzenidir. Problemimiz bugünkü siyasal kültür içinde iktidarı düşürmek ve bunun karşısında bir iktidar kazanmak değildir. Tabi böyle bir hedef gayretmiş. Bu bir hedeftir. Ama bu hedef yeterli değil. Kazansak yani bugünkü siyasetin ahlakı içinde birisi iktidar olsa ve bu niteliklerde bir siyaset içinden bir iktidar ele geçirse bunda başarılı olmak Söz konusu olmaz. Çözüm iktidarı ele geçirmek değil, siyasal kültürü dönüştürerek yeni bir iktidar geçiyor. Bu siyaset siyasi iktidarı yeni bir siyasi kültür üstüne inşa etti. Bu aslında çok kısa evrimli bir çözüm değil. Bu vakit isteyen bir şeydir ve bugün genellikle bakınız şöyle şey yapıldı. Her seçim sonrasında seçim başarısızlığı sonrasında bu seçimler bugünkü seçimler siyaset yapmanın kuralları içinde analiz edilerek kimin niye seçimi kazandığı ortaya konuluyor ve siyasi partilerin gelecekteki tutumlarını bu ele koyduğu bu analiz belirler halinde. Böyle bir analizi eğer siz siyasetlerinizi son seçimdeki başarısızlığınızın yorumu üstünden kurduğunuz zaman aynı kısa yerimi mantığı kullanarak yeni başarısızlığı üretmeyi de garanti Şimdi esas sorun yeni ve mevcut siyasi kültür içinde işgal edilemeyen bir muhalefet pozisyonu üreterek onun üstünde siyasi kültürü dönüştürmeye yönelen bir yeni siyaseti düşünebilmek ve önerebilmek gerekir. Artık, eğer siz böyle bir yeni siyasi ahlak yeni bir demokrasi projesi ve yeni bir çözüm perspektifi ortaya korsanız sizin muhalefetiniz mevcut siyasi kültüre kültürde gelişmiş siyasi partiler tarafından tatlit edilemez ve ele geçirilemez. Ee, bu bir dönüştürücü öğrenme diye de görülebilir. Bu e, bildiriyi hazırlarken e, Google hazretlerine baktım öne teoriler var. Dönüştürücü öğrenme diye. Bu da aslında e, özeller arasında her ters übjektifliğe dayanan yapılanmacı tür teorilerin uzantısı olan ve işte, pratiğe yansımış ele alışlar. E, aslında ben konuşmamız son cümleini söylüyorum. Bu noktada ben en doğru yaklaşım budur demiyor. Ama şunu diyorum. Bugünkü siyaset konuşma biçimimizle biz siyasete çözüm üretelim. Biz daha dönüştürücü uzun evinli yeni bir siyaset yapmaya ihtiyacımız var. Onun o konuda benim düşüncelerim olabilir. O düşünceleri Yeni tartışmayı başlatmak içindir ancak onun ötesinde bir doğruluk iddiası taşımaz. O doğruluk iddiası bizim beraber tartışmamız sonunda ortaya çıkacaktır. Teşekkür ederim.